Anne köpek Anne köpek karnında yavrusunu taşıyormuş. Bir süre sonra yavrularını doğuracağı güzel bir yuva aramaya başlamış. Aramış, taramış, uygun, temiz, rahat bir yer bulamamış. Birden aklına eski arkadaşlarından biri gelmiş. Arkadaşı iyi durumda kulübesi olan bir köpekmiş. Arkadaşına gitmiş ve durumu anlatmış. Bana birkaç günlüğüne kulübeni verir misin demiş. Arkadaşı tabii demiş. Zor günlerimizde birbirimize yardımcı olmalıyız. Hemen boşaltmış kulübesini. Anne köpek yerleşmiş. Aradan zaman geçmiş. Anne köpek yavrulamış. Epey bir zaman sonra arkadaşı gelmiş. Anne köpek yalvarmış. Lütfen demiş. Bir iki gün daha kalmama izin ver. Yavrularım biraz büyüsünler, güçlensinler. Arkadaşı peki diyerek ayrılmış yine. Aradan uzunca bir zaman geçmiş. Arkadaşı, eh artık büyümüşlerdir diyerek kulübeye gelmiş. Anne köpek şöyle demiş. Kulübe mi? Ne kulübesi? Hangi kulübe? Benim hiçbir şeyden haberim yok. Dur, yavrularımı çağırayım. Onlar bilir belki. Yavrularını çağırmış ama yavru demeye bin şahit gerek. Büyümüş, uzun kuyruklu, heybetli, kocaman köpekler olmuşlar. Annenin arkadaşına hırlayıp dişlerini göstermişler. Arkadaşı bakmış olacak gibi değil, üzgün üzgün ayrılmış oradan.